açtım mı açtım fırlattım bekle hadi de krom ses da Nefes, <gülüyor> Alamin, vela vela <gülüyor> <Salavatullahi> <gülüyor> ve la gibetul ve ve aleyhim bima, bima Allahu a'zizil islamu vel ve âli kelmetel Hak ve din bir rahmetike yarhamarrahimin ve sallallahu ala seyyine muhammed değerli kardeşlerim, bugün gene büyük bir sahabeden bahsedeceğiz bu sahabe bu sahabe, daha sonra Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cemalını görerekten İslamiyet'i seçen ve İslamiyet uğrunda da kendisini yok ve fena eden bir kişiydi. Adı Umeyr bini Veheb el-Cumahi Cumahi kabilesinden Vehbin oğlu Umeyr. Cumahi kabilesinden Vehbin oğlu Umeyr. Allah bundan razı olsun. Bu kişi Bedir savaşına, savaşına katıldı. Bedir savaşında kendisi yara almadan kurtardı yakayı. Ancak oğlu Vehip'le beraber savaşa katılmıştı. Ve hep Müslümanın ellerine Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna esir düştü. Ve kendisi yalınız olaraktan Mekke'ye, Mükerreme'ye döndü. Umeyr'in kendisi. Ama üzüntülü idi. Üzüntü de şundan ileri geliyordu. Ben dedi, kendi kendine konuşuyor. Peygamber'e, Muhammed'e çok eza verdim. Cifa verdim. Şu dünyayı onların başına dar getirdim. Yapmadığım eza cefa kalmadı. Acaba buna bakaraktan Muhammed benim oğluma ne gibi muamele yapar dedi. Üzüntüsü bundandı. Bundan dolayı üzülüyordu. Yapmış olduğu eza neticesi olaraktan belki de peygamber benim oğluma büyük ezercefa ve sıkıntı verecek diye düşüncesi buydu. Hal böyle devam ederken günlerden bir gün Öğleden önce gideyim dedi. Şu Beytullah'a tavaf edeyim. Bir de oradaki putlarla kendimi tebrik ederekten onların yardımlarından menfaat umayım diyerekten Beytullah'a geldi. Geldi Beytullah'a tavaf etti. Putları neyse yaptıkları icat usul neyse onları yaptı. Ve orada şeyi gördü. Safva Ümeyye bunu gördü. Buna dedi ki, im sabahak cahiliyette verilen bir selam idi bu. O da dedi ki, im sabahak ya Eba Veheb, gel buyur otur da biraz seninle dertleşelim dedi. Ve Umeyr yanına oturdu. Merhaba ya Seyidel Arab, ey Arapların efendisi diye birlikte oturduktan sonra, Bedir Muharebesinde başlarına gelenleri anlatmaya başladılar. Çünkü Bedir Muharebesinde büyük bir eza cefa gördüler ve mağrup düştüler. Kendi ileri gelen kahramanlarını orada yok ettiler. Müslümanların ellerine çok esirler düştü. Safvan dedi ki, Ya Umeyr biliyorsunuz ileri gelenlerimiz öldü. Kimsemiz kalmadı. Yapacağımız bir şey yok. Sıkıntımız çok. Bundan sonra bizim için yaşamakta bir şey ifade etmez dedi. Bir şey ifade etmez dedi. O zaman Ömer dedi ki: "Ah benim dedi borcum olmasa, ailemde olmasa giderim kendi elimle, kılıcımla Muhammed'i öldürürüm." dedi. "Ve benim gitmem de dedi. Gitmeme oraya git. Hiç kimse şüphe arz etmez. Çünkü benim oğlum" Muhammed'in elinde esir. Onun için gidiyorlar diye şüphe arz etmezler dedi. Bunu bir fırsat bilerekten Safvan dedi ki bak dedi ey Umayir dedi, biliyorsun ben zengin bir kişiyim dedi. Varlıklı bir insanım. Çevrem çok geniş. Yaptığımı yaparım dediğimi yaparım. Böyle bir insan olduğunu sen iyice bilirsin. Senin borçlarını ben ödeyeceğim. Senin ailene de bakmak için ben kefil olacağım dedi. Gider misin dedi. Bu sözü duyar duymaz tamam ben giderim. Ancak bu söz aramızda kalsın. Diyerekten bir çağrıda bulundu. Kefil oldu. Bir yerde sikorta yaptı. Şeyin namına. Safvanın namına. Ve kendisi evine geldi. Bineğini hazırlattı. Kılıcını kuşandı. O kılıcı kuşanmazdan önce de kılıcını zehirledi. Kılıcı cahiliyette genellikle... Düşmanı öldürmek için karşı taraftaki kişiyi fazla korktuğundan dolayı gizli bir halle ufak bir yaralamakla ölecek şekilde kılıçları zehirlerdi. Kılıcın zehiri ufak bir yara açmakla karşıdaki kişiyi öldürebiliyor idi. Bunun için kendisi kılıcını zehirledi, bineğine bindi ve Medine-i Münevvere'ye hareket etti. Günler geçti, haftalar geçti, Medine-i Münevvere'ye ulaştı. Medine münevvere ulaşınca mescidi saadete gitti. Peygamber sallallahu mescidinin yakınlarına. Devesini veya atını bağladı. Ondan sonra kılıç üzerinde mescide doğru yöneldi. O sırada Hazreti Ömer radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun eshab-ı kiramla oturmuş Bedir muharebesinde kazanmış olduğu zaferlerden bahsediyorlar idi. Bir de baktı ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun ve hepimizden razı olsun. Umeyil geldi, devesini veya atını bağladı, kılıcı üzerinde meside yöneldi. Kendi kendine dedi ki, bu Allah'ın düşmanıdır, iyilik için gelmemiştir, mutlaka bir şer için gelmiştir bu dedi. Ve yanındaki sahabeler dedi ki, gidin çok dikkatli olunuz, ben dedi i Zişaneh'in yanına gidiyorum dedi ve direkt peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi dedi. Ey Allah'ın Resulü, Ümeyr bin Veheb gelmiş kılıç üzerinde. Bu mutlaka şer işin gelmiştir. Çünkü bu bize büyük bir zarar verdi. Bedir'den önce bize casusluk yaptı. Mekke-i Mükerreme'de de bizlere başkalarını kışkırttı. Üzerimize gönderdi, düşmanlık yaptı. Bu azılı bir düşmandır. Allah'ın düşmanıdır. Ey Allah Resulü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, get al gel yanıma dedi. Gitti yakasından tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Getirince, bırak ya Omar dedi. Bıraktı. Az uzaklaş, uzaklaştı. Yaklaş dedi. Ey Omar yaklaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme im sabah hake Mutlu günler diye tabir edelim. Bu şekilde söyleyince Allah'ın Resulü buyurdu ki Allah'ın bizlere öyle bir selam verdi ki Öyle bir selam bizlere öğretti ki O ehil cennet, cennete girenlerin selamı olacaktır dedi. Bu selamı da gari bırakıyorum dedi. Dedi ya Muhammed sen bizlerdesin dedi. Ahdin yenidir, bizden yeni ayrıldın. Bu tip selamlar sana garip düşmemesi gerekir dedi. Neyse onları bırak da dedi. Ey Ömer sen niçin geldin buraya dedi. Dedi ya Muhammed biliyorsun benim oğlum senin elinde esir. Esir düştü. Ben oğlumu almak için geldim. Oğlumu bana bağışla dedi. Peki ya Ömer oğlun için geldiğinde bu kılıç neyin için kılıcı kuşanaraktan geldin huzuruma dedi. Ya Muhammed biliyorsun bu kılıçlar dedi. Bedir muharebesinde bir fayda vermedi. Kappah Allahu suyuf bu tip kılıç kılıçları Allah dedi berbat etsin dedi. Bir şey mi verecek bu kılıç bana? Bir manfaat mı sağlayacak? İşte bir adet olaraktan takındım geldim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ey Umeyr! Sen doğru söylemiyorsun. Sen felence gün gettin Beytullah'ta. Tavaf ettin Beytullah'ı. Putlardan medet umdun. Orada Safar bini Umeyye'yi gördün. Ona selam verdin. Orada oturdun. Ve Bedir'deki... Bedir'deki ölenleri kalip kuyusuna atılanları aranızda zikrettiniz, söyleştiniz ve sana dedi ki sana dedi ki eğer ki get Muhammed öldürecek olursan evladına ben bakacağım, borçlarını ben ödeyeceğim dedi. Sen onun üzerine buraya geldin ya Umeyr deyince, Umeyr şaşırttı. Ne yapacağını bilemedi, ne konuşacağını asla aklına getiremedi. Bunun üzerine dedi ki ya Muhammed dedi. Bu sözü sadece ben ve Safvan biliyor. Aramızdaki olan meseledir. Ve ikimizden başka bilen yok dedi. İkimizden başka bilen yok dedi. Bunu ancak sana verdiyse senin Rabbin sana haber vermiştir. O senin Rabbine ben iman ediyorum dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Hazreti Ömer'e dedi ki: "Ey Omar! Bunun çocuğunu bırak. Selbes bırak dedi. Selbes bıraktı. Ve Hazreti Ümeyr büyük sahabelerden olacak. O sahabenin vermiş olduğu iman gücüyle de hayat kaldıkça, dünya kaldıkça Müslümanların gönülde taht kuracaktır. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki: Umeyr öyle bir zatı ki, ki diyor. Lehinzirun ahabbu ileyya min Umeyr. Hatta ete ila Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yaratmış olduğu hınzır bana daha sevgiliydi Umeyr'den. Ama şimdi öyle seviyorum ki diyor. Çocuklarımdan daha fazlasını sav. Bununla seviyorum diyor Umeyr'i diyor. Bu şekilde Umeyr'i seviyorum diyor. Neyse Umeyr orada kaldı. İslam'dan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda her zaman meclis-i gidip geliyor. Ama gelelim Safan bin Ümeyye, Safan bin Ümeyye laf arasında konuşuldu. Kimse bilmiyor. Geldi şimdi etrafta dolaşıyor. Yakın zamanda size bir müjde getireceğim. O müjde hepinizi sevindirecek. O müjdeyle bir müjde olacak ki belirdeki çekmiş olduğunu çileleri unutturacak. Diyerekten etrafa bu şekilde sevişle devam ediyor. Ama haftalar geçti, günler geçti. Umeyr'den bir haber yok. Şüphelenmeye başladı. Acaba gitti gelmedi, bu kadar sürmememsi lazım. Kellesini alıp gelecekti, öldürüp gelecekti. Acaba niçin gelmedi. Sağa soruyor, gidenlere soruyor falan kimseden bir haber yok. Daha sonra medine münevveren bir kişi geliyor. Geldikten sonra Safvan bunu görüyor. Diyor, yahu şeyden haber var mı diyor, Umer'den diyor, Umer de oraya bir yere gitti galiba oğlunu kurtarmak için, bir haber var mı deyince, o diyor ki, ya <gülüyor> haber ne olacak diyor, o diyor, peygambere inandı diyor, peygamberin esas metodlarını şimdi orada öğreniyor diyor, peygamberin meclisinde bulunuyor diyor, iman etti diyor, Müslüman oldu diyor, öyle deyince dünya başına yıkılıyor. Safvan bin Ümeyye'nin ve kendi kendine diyor ki Yahu ne kadar aldanmışım ben. Dünya, dünya Müslüman olsa dahi o asla Müslüman olmazdı. Nasıl oldu da Müslüman oldu diyor. Nasıl oldu da Müslüman oldu diyor. Ve Hazreti Ümeyir bir müddet kalıyor Medine-i Münevvere'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğreneceklerini kendisini kullanacak kadar öğreniyor. Daha sonra diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben diyor, cahiliyette Müslüman olmazdan önce sizlere çok eza cefa verdim diyor. Saygısızlık yaptım diyor. Benim şu bağrımda onlar yakıyor bağrımı diyor. Bana müsaade et de diyor. Ben diyor, Mekke'ye gideyim diyor. İslam'a davet edeyim o kişileri. Müslüman'ı İslam'a davet edeyim. Eğer onlar davetimi isticap edecek olursalar, ne güzel etmeyecek olursalar onlara ben savaş açarım. Nasıl ki Müslümanlara eza cefa vermiş isem aynı eza cefayı da onlara gösteririm diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden müsaade aldıktan sonra Mekke'yi mükerremeye dönüyor. Döndükten sonra Safvan bin Ümeyye'nin kapısına geliyor, kapısını vuruyor. Ey Safvan diyor. Dışarı çık diyor, sen Arapların ileri gelen insanlarındansın, kafan güzel çalışır, hayr-i seçen bir insansın, soruyorum sana diyor, şu can yok, taştan yapılmış putlara gidiyorsunuz, medet umuyorsunuz, yardım dileniyorsunuz, soruyorum diyor, Allah için diyor, bunlar ilah olabilir mi diyor, aklınız bunu kabul ediyor mu diyor, seni diyor ben İslam'a davet ediyorum diyor. Gel Müslüman ol diyor. Ben diyor Müslüman oldum diyor. Allah'ın Resulü'nün huzurunda kelime-i tevhidi getirdim ve dedim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü dedim. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda İslamiyet'i benimsedim. Sana da tavsiye ediyorum. Ey Safvan deyince Safvan asla boyun eğmiyor. Ve onun üzerine Hazreti Umeyyur radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun gayret ediyor, mücadele ediyor, çok insanlara İslamiyet'e davet ediyor. İslam meşalesiyle hem kendisini nurlandırıyor hem de etraftaki insanları etraftaki insanları nur saçıyor. Zaten bir Müslümanın varlığı o etraftaki insanlar için büyük bir nimettir. Bundan dolayı, bundan dolayı Ümmeti Muhammed Ümmeti Muhammed Nere gitmiş olursa olsun mutlaka bastığı yerde bereket hasıl olacaktır. Cemaatinde mutlaka bir güzellik meydana gelecektir. Hal ve harekatı Müslümanın bütün örnektir. Bizim sadece sözümüz örnek değil hal ve harekatımız sözümüz ve işlemlerimiz her şeyimiz örnek olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam az önce de okudu. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için her hareketiyle örnektir. Biz de onların, onun ümmetiyiz. Kuntüm hayra ümmetin uhricettin naz. vasıftan dolayı, iki vasıftan dolayı Allah bizleri milletlerin en hayırlısı, en afsalı olaraktan yaratmıştır. Çünkü bizler iyilikle emrederiz. Kötülüklerden de insanı alıkoruz. Kötülüklerden de alıkoruz. İşte bu şerefe de Hazreti Umeyir bin Veheb nail olmuştur. Hayatını bu şekilde, bu şekilde değerlendirmiştir. Zamanını bu şekilde kıymetlendirmiştir. Çünkü onun hakka davet etmesi vemen men ahsanu mimmen Allah ne güzel bir ameldir. Ne güzel bir iştir ve bunu o yapmıştır. Allah bizlere ve hepimize de aynı heyecanı, aynı gayreti nasip eylesin ve bizleri Ümeyr bin hep Hazretleri'nin o sahabelerin yolundan ayırmasın. O sahabelerin kalbindeki olan heyecan ve gayreti Allah bizlere de nasip eylesin. Ve ahiru davane Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed.